Başladık. Başladık mı? Başladık. Ben şu telefonu koyayım da. Ben bilmem başladık. Evet şimdi... Oğlum, bu göbek olayı güzelmiş ya böyle tam koyuyorsun. Bu göbeğe koyuyorsun duruyor Evet duruyor ben. telefon. Balkon keyfi episode kaç lan bu? Bilmiyorum valla episode kaçta parktayız. Evet bugün e, balkonda değil parktayız. Çocuğu gezdirmeye çıkmışken evet. bir de muhabbet edelim dedik. Çocuk ötüp duruyor. Evet. Orada ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ya yani. o yüzden hızlı kadar. konuşalım Oldu ne konuşacağız kadar. ne konuşalım bilmem ne konuşalım lan? bence e, bu e, arrow merof e, arrow versus flash mı arrow flash finaline tamam onu konuşalım neşe işte, final diyorum işte crossoverını konuşalım tamam, konuşalım bence güzel bitti <gülüyor> <gülüyor> bence güzeldi. <gülüyor> Yani kere, işte karşı karşı karşıya döüştüğünü sahneyi falan bence güzel yapmışlar. Yani, e ka yani kaliteliydi yani. Hani böyle çok tamam biraz para harcamışlar. Ha yani. biraz. biraz para harcamışlar yani. Hani böyle yalav şap geçmemişler. Bayağı şey yaptılar zaten. Bölümü gazdılar herkese. Sürekli evet. böyle teaserlar, trailerlar atı satarlar. Ama e, tabi e, bilen biliyor ki yani Green Arrow kim lan Flash'ın yanında? Durumu ee, söz konusu istediği kadar e, hazırlık şimdi, yapsın. Ya ama şey tabii yani Flash şu an Toy'u. Evet Flash Toy. Flash. O yüzden çok bir aksiyon yapamıyor. Toy. Yani. Ona ona bile göre. yani şimdi belli başlı fizik kuralları var kanunları var. <gülüyor> Onları da düşündüğün vakit işte e, moment nasıl hesaplanıyor işte e, power nasıl hesaplanıyor ivme nedir kütle nedir? Öğrendikten sonra e, şey çözülüyor. E, kimin kimi örttüğü. Kimi değil mi? Evet. Ama olsun. Güzel dövüştü. Ya ya. Abi güzel dövüştü. Yani tabii e, dedi, senin de dediğin şeyleri hesaba katsan hakikaten e, Ero'nun oradan sağ çıkması mümkün değil de. <gülüyor> yani adamın aslında bütün kemiklerini kırıp bütün iç organlarını patlattı yani tabii canım flash o bebek tuk tuk tuk tuk tuk koydu ya matrix yaptı herif yani. ya orada kemik mimik tabii canım kırılmadı patlatmadı yani onu zor vursa herif evet herifin elinin adamın gözdesinin içinden geçiyor Hadi lazım. onu geçtim Çok hadi anasfer şey yapıyor düşünelim. diyelim. O, sadece enerjiyi veriyor diye düşünsen. Ay Hı. ne oldu lan? işte. Enerjiyi sadece veriyormuş gibi düşünsen yani dokunmuyorsa bile. Dokunmasına ne gerek yok ki zaten o titreşimle hani hızlı hız yapıyor, Dur -du -du -du -du -du. hmm. Dokunmana gerek yok ya abi. O zaten gönderdiğin dalgalarla yani yani enerji şey, kafasını iç, yani. tutup iki sallasa zaten gitti beyni beyin kalmadı. Beyin kalmadı. Şey oldu, cacık oldu. Pekmez akıyor. Aynen. Yani o yüzden tabii orada aslında dayağan belli de. Hadi işte neyse yani şey yapalım. Hero'da hani karizması. Hero'da çizmeye karizmayı çizmeyin evet. Sonuçta Ero orada bir biraz böyle ha, şey, adamın 3 senede öğrendiği dersleri bir günde verdi çocuğa. <gülüyor> <gülüyor> adam 8 sene. Ero herkese ders veriyordu. Ondan sonra da adam bir şey açacak. He, böyle şey, kurs açacak. Ero ondan sonra işte şey kursları. <gülüyor> Ero olarak Bu kızla olmaz Bu kursu. kursla olmaz kursu? Aynen. A sıra şey bu ama bu böyle ne derler? bir birinci şey anasını bu kızda olmaz ikincisi nasıl e, etrafına dikkat edeceğin dayak yemeyeceksin üçüncüsü bilmem de Anladım bölüm bölüm gidiyorum. ya bu arada o Central City'deki son bölümde bir kızla karşılaşıyor ya evet, Küpit yok küpit değil ha evet, anladım diye kahve, e, kahve dükkanında o anladım. kim ya ben burada e, spekülasyon yapıyorum tabi ama e, Oliver Queen'in e, bir piçi var yani, Oku için annesi mi? Evet. Peydahlı'dığı bir oğlanı var. Abin Tabii şöyle bir sonra, diyor, görmedik duymadık. Var var. Ee, hani daha sonrasında Green Arrow Junior oluyor. Tamam Ama ne gerek o, var? o kadın o kadın mı emin değilim. Bence orada yani çok için. gönderme var geliyorum Haleşim oğlum söylüyordu. falan filan. Ama e, Oliver Queen'in geçmişinde böyle bir şey var yani. Bir kızla yatıyor. Çocuğu oluyor. O çocuğu olduğunu bilmiyor. Oğlum adam bütün kızlarla yazıyor. Onu nasıl belirleyeceğiz ki? Elif'in öyle bir geçmişi var evet. Ama Farkını... kızın kızın adı işte ne meç edemediğim için eee emin olamadım şu anda ama e, Junior'ın annesi olabilir. O kızı büyük ihtimalle bir başlık e, yeni crossover için yem olarak atıp öyle attılar yani. Tabii eee Green Arrow'un tabii havası birazcık daha farklı. Evet bir tanesinde kan dökülmüyor neredeyse evet. böyle biraz PG 13 takılıyorlar öbüründe de çat adam kesiyorlar bunu şey dengelemeleri işte karakterler arasındaki muhabbetlerle işte olaylarla biraz güzel oldu gibi evet, ben çünkü bunu yani, yani... yapıyorlar o crossover bölümlerinde şey evet. olarak sonra hani böyle Arrow geldiğinde hani şeylerin tepki koyması falan da güzel olmuş bir de hayır bak tepki koyuyor o bir Ondan sonra bölümün sonunda da Kötü adam bu gitsin. Haa bölümün sonunda da sen kahramansın diyoruz. Yani evet. tam bir şey yaptı diye adamın metotlarına karşı çıktın. İşte e, şey adam öldürüyor diyor sevmiyorsun aslında. Evet ama öldürmediğini gördün. Öldürüyorsun. Yani öldürmediğini gördün de geçmişte öldürmüş olmasını i̇şte var, bu direkt böyle. sildin mi? Yani, siliniyor, direkt siliniyor. E silmiyor. Direkt da karı gitti hemen yattı ya, işte o muhabbet hemen silmiyor hemen oluyor her şey. Öyle bir bu... bürokratik bir engel yok yani. <gülüyor> Anası anası diyor ki bu farklı şehir. Burada yapılan burada kalır falan. Ya bilmiyorum ben anlamıyorum yani o 45 dakika içerisinde ne değişti ki adamın? Sen bir kahraman şey o o bir işte şey e, abi bu dizilerde böyle oluyor ya. Bir bir, bir kahramana dönüşmesi için bence çok da über bir şey olmadı anladın mı? Tabii ki olmadı ama işte dediğim gibi ya bu işleri çok basittiler yani Smallville'de de öyleydi kız bir, bir saniyede ondan sonra bir, bir saniye önce aşıktı bir saniyede sonra bir bakıyorsun nefreliyordu falan ya yani. ve saç musak şeyler oluyordu. Yani CW CW abi. CW ha bir de, de böyle şey iki saniyede Erol'un kim olduğunu buldu ya herif. Evet ya o nasıl yaptın? Hayır bulmasını Ha Çat diye söyledi. Daha hızlı bulmadı. söyle tahmin etti. Felicity'de düşünce suratı aslında söylemiş oldum bu bakıma. Of köpek yürüyemiyor ya. Baksana. Oha ona ne lan öyle? Baksana hayvan. Üstüne otursa ölürsün ha. Yazık ya hayvan. Allah. Cık cık cık cık. O diğerinde kolu... Aa, şey yok onun da. Sakat sabahlı. Uh -huh. Üç bacaklı. Yok o sakat ya. Benim... Ama neşesi yerinde baksana. Ne yapsın? Ne güzel işte. Benim bölümdeki en çok güldüğüm sahne Flash gelince şu Zenci'nin adı neydi lan? Hı hı. Onu <gülüyor> patatesler fırlıyor. <sırtları>. Değil oğlum. <gülüyor> şey yapamıyor, algılayamıyor. Ya, ne yapıyor lan bu halde? Aynısını işte Ero'nun bölümünde de karısına yaptılar ya. <gülüyor> evet. Sushi ile geliyor herif böyle. Evet. Evet. Bu arada spoiler. <gülüyor> <gülüyor> Ama orası çok eğlenceli olmuş ya. Yani. Bir de böyle hiçbir şey söylemiştir falan diye düşünüyor. Ondan sonra yo söylememiştim diye. He ee falan. Hiçbir şekilde ya. He. Evet. Öyle hala bok kafasındayım. Orası iyi. Ya. Orası iyi. Bilmem ben tamam ee, şey yani Flash versus Raw gerçekten. Evet. Flash evet. versus Raw gerçekten. Güzel oldu ya böyle crossover'da daha çok yapsınlar. Yaparlar ya. Daha yani çok, zaten zaten yapsınlar anda... diye var evet. her şey. <gülüyor> Şimdi e, bu arada o kırmızı gözlü herifi yakalama şeyleri yani oradaki kurgu biraz şeydi. Damcik saçma mini. sapandı. Ama işte orada onun niye yaptılar Hani böyle versus olsun diye. Ee yani, yani gitti geldi falan filan kavga ettiler. Ondan sonra ya yani adamın yakalandığını gördük mü görmedik. Direkt şey e, o hapishane tünelinde gördük herifi. Evet ama herifi yakaladılar işte. Adama ne yaptı? Bir şey yaptılar yakaladılar. Nerede yaptılar onu? Dur lan herifi nasıl yakaladılar? Herifi yakalamadılar. Hayır şey aa evet nasıl yakaladılar herifi? Yok yok o leşle tamam. ero kapıştı. Ondan sonra bunlara buna şey e, ışık tedavisi uygulamamız gerekiyor. Epileptik olsun, ölsün, bayılsın diye böyle ışık veriyorlar evet. çocuğa. Ayılıyor. Güzel ayılıyor. Ondan sonraki sahne şey. Adamı kapattıkları sahne. Demek ki adama da şey veriyorlar herhalde. Yani. Nasıl yapıyorlar ha hakikaten? Yok oğlum o sahne. Sırf Allah Allah. E, hani kırmızı kriptonit devreye girsin diye <gülüyor> tamam mı? Yaptıkları bir bölümdü. yani yap, Yaptıkları bir kötü Daha adamdı. Sırf kötü sırf öyle olsun ve o demirden herifi de öldürelim diye, herhalde. O demirden herif bir önceki bölüm. Ha bir önceki bölüm elektrikli herif geldiğinde. Tamam, Elektrik doğru. geldiğinde demirden herif öldü. Ondan sonra eee sen iyice karıştırmış yani Ben iyice karıştırdım. Çünkü böyle şey yani arada çocuk olduğu için hmm. çocukla beraber böyle biraz atlaya atlaya serdiyorum. Zaten çok da önemli bir şey olmuyor diye. Olmuyor ki. <gülüyor> o yüzden atlaya atlaya serdiyorum. Ee, bakalım yani bu şimdi son Arrow'un işte Flash'ın son bölümünde yani mid-season'da ondan sonra şeyle karşılaşacak sonunda babasını öldüren, annesini öldüren Neydi o? Reverse Flash Evet şimdi ben promoların hiçbirini izlemedim fakat ama ve lakin, ee, şey yani Rogue's Gallery'yi toparlaması yani daha doğrusu Flash'in düşmanları olan Rogue'ların toparlanması ufak ufak o çok hoşuma gidiyor yani Captain Kaptan Boomerang de var ondan sonra işte e, Captain Cold'u gördük ondan sonra işte Heat Wave'i gördük, ondan sonra Weather Master'i Weather Wizard'ı gördük. Weather Wizard e hangisi lan? O ilk başta he he, yani aslında o, o Weather duman Wizard. Man çağıran değil. Yok şey hani e, fırtına çıkartan. He, fırtına çıkartan Tamam. Şimdi onlar ikizdi ya. Hmm. Biri öldü işte. Yani şimdi yani diğeri gelecek. Alevli Hadi. olanı gördük. İşte Heat Wave. He, heat wave. Ondan sonra şeyi de gördük. O tamam, ee, bu. Flash'taki en, en çok sevdiğim şey ne biliyor musun? Şu Sisko muydu çocuğum. isim vermesi çok eğlenceli. <gülüyor> Bir de onun böyle şey, e, gig a, e, muhabbetleri var ya çok eğlenceli ya. Şey yapıyor ya a, şu doktor işte. Ondan sonra böyle ...bir girişi var. Uh, Onlar so sonra işte leads <gülüyor> to anger, anger needs to falan filan yani. Onlar sonra burada arkada şey <gülüyor> numarası yapıyor ya, yoda numarası yapıyor. <gülüyor> ne yani? Hiçbirisi hiç, hiç bunu görmedim mi falan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şey çok güzel, onu böyle çok, o tarz şeyler çok güzel oturt, oturtuyorlar. Çünkü tam aslında benim de aklıma o geçerken... He, çocuğun öyle bir şey demesi çok hoşuma gidiyor. Bu ne lan bu Star Wars repliği gibi diyorsun sen hakikaten. Ve cart diye <gülüyor> geyik yapıyordu. Onları çok güzel, Cisco'ya çok güzel yerleştiriyorlar onları. Bir de böyle isim koyuyor işte. Yani böyle e, Rogues'u toparlıyorlar. E, hani Reverse flashle ile sezonunu yapacaklar. Rogues'u herhalde sezon sonunda böyle ekip ha. olarak toparlanmış olarak göreceğiz. Yani Flash'in güzel bir sezon finali olacak gibi geliyor değil mi? Evet yani benim şu anda tamam. Ero e, için bir şey diyemeyeceğim de. Ben iki dizinin de böyle saçma sapan monologlarla başlayıp bitmesinden nefret ediyorum ama... Yani e, hani CW kalibresinde He. ikisi de kendi yolunu bulmuş diziler artık. Evet. Yani Flash'ın da e, Flash, Flash hatta çok buldu. hızlı buldu kendi kendini. Yani Arrow'dan hmm. daha hızlı buldu kendi kendini bence Flash. He, çünkü Arrow Faktörü vardı yani onu destek çıkacak abisi olduğu için. Yani biraz evet bir de tabii Erol'un bu anlatım stilini işte böyle takıntılı olarak kaldılar ya geç, bir geçmişe gidiyor bir geleceğe gidiyor günümüze geliyor bir geçmişe ha. gidiyor bir günümüze geliyor bence o güzel ya çünkü hep günümüze geçse biraz daha sıkıcı olabilir yani güzel de şey muhabbetleri daha bir ilgi çekici işte yani Slade Wilson'la olan ilişkisini falan anlamında hani birinci ve ikinci sezonun arka hikaye arka anlamında falan hani daha böyle bir dolu dolu geçiyor şimdi böyle biraz şey geçiyor ee, silik geçiyor yani. şimdi şu da var. Şimdi Boomerang aslında bir flash kötüsü ama flash değil de e, eroda çıkış yaptı. Çünkü yani ben şurada şunu düşünüyorum. Şimdi e, sürekli şey göndermesi var ya Amanda Waller'la işte e, şey e, suicide Squad göndermesi oluyor. Kaptan evet. Bumerang da bir ara Suicide Squad'daydı. Evet. Şey, Slade Wilson da Suicide Squad'daydı. Evet. Ve şimdi ikisi de aynı hapishanede e, kilitli durumda. Evet. Hani e, bence belki e, tekrar bir Suicide Squad e, şeyi olabilir. E, Böyle bu mi? sezon olmasa da. yani. O şeyi de Suicide Squad'a gönderdiler. Cupid. Hmm. O küpitte ulan, dedim tam az 47'de bir Erova güzel bir kız geldi. <gülüyor> onu da harcadılar. <gülüyor> Allah'tan şeyi gö göstermediler bu bölüm. Ee, diğer kızı fazla. Evet ya onu hakikaten bayaaldım bir görmüyoruz e, hoşuma gidiyor yani bizi <gülüyor> toparladı onu görmediğimiz için. O Şeyle bir anda Black Canary olarak çıkacak herhalde. Aynen ya of siz, siz takılırken kostümü, ben çalıştım falan diyecek böyle. Kostümü, kostümü ne kadar kötü ya. Kostüm mu? Bildiğin. Bildiğin Dominatrix kostümü. Yani. Almış git bir şey de almış her damdan getirmiş o zaman. Aynen. <gülüyor> ya sanki straponu kırmış da onu jop olarak kullanıyor gibi duruyor ya. Ha evet zaten bu jop olayı... Yani joplu ee, kahraman olayı herhalde bir dizi için en böyle makul kahraman. Hani çünkü çok aksiyon yapmana gerek yok dublör kullanman çok kolay. Hayır, yani job aslında Masrafsız. güzel bir silah. Tamam mı? Hani mantıken güzel bir silah. Hani özellikle de böyle hani ölümcül bir kombatta girmeyeceksen hmm. makul işte e, kısa orta range olarak kullanabileceğin. Yani işte bayıltmak için şey olarak da kullanabileceğin e, savunma e, silahı olarak da çok rahat kullanılabilen bir silah. Ama velakin e, yani o kız yani sorun kızla. Bence de. O kızdan bir kurtulamadık. Böyle bir rekast, bir yap, kast yapsalar, böyle bir tekrardan ananı değiştirseler. Kızla mesela yönetmen anlaşamasa. Ondan sonra ayrılsa falan. Ne bileyim. Diyorsun. Böyle bir mesela yüzü yansın da İtin İptinok olsa. İptinok olsa. Önce bir cinsiyet değiştirse. Sonra kendi kendiyle sevişse. <gülüyor> yani ne bileyim hani öyle bir şey olsa mesela o, o kızdan kurtulsak yani. Böyle daha güzel biri gelse. Yani sıkı, sıkıcı durumlar bunlar. Neyse işte e, crossover bölümünü crossover genel, olarak, ona, evet. genel olarak beğendik. Daha çok crossover bölümü istiyoruz. Aynen. Yani büyük ihtimalle işte önümüzdeki yarı sezonda yani Ocak sonrası e, başlayacak. de başlayacak. iZombie ile de Bilmiyorum bir crossover yaparlar. Aizon CW'da mı başladı? O da CW'da. Aslında demek ki Konstantin de CW'da olsaymış, onun da bir crossover yapabilmemiş. Ya bence Konstantini de CW yapsaymış, e, Supernatural'da crossover yapsaymış. Of. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim Konstantin CW'nin yaptığını düşünebiliyor musun? Ya bence şu andaki halinin bir CW dizisinden çok da farkı yok ne yalan söyleyeyim. Ama öyle düşünme. Yani ton olarak farkı var yine. Yani çok da çok da bir farkı yok ne yalan söyleyeyim. Bir MBC dizisinden daha fazlasını bekliyorsun ama beklemiyorsun aynı zamanda da. Bence ton olarak çok farklı ya. Yani daha e, sert bir ton <gülüyor> var. Hayır çok keşke. daha sert bir tonu var dizinin. Yani var da hani daha böyle rahat konuşuyorlar. O ciddiyetini taşıyamıyor dizi şu anda. E taşıyamıyor çünkü bir yandan da o kadar da ciddi yapmayın lan falan diyorlardır. Evet. Yani, yani e, müdahale ediyorlar belli. Evet, hani, yani o Konstantin'in e, sarkazımıyla e, bu büyü olayına girdiğindeki ciddi olma çabası işte genel o işte dünyada büyük kötülük yükseliyor e, konsepti yani bir türlü şey birbirine e, şey yapamadı. Kenetlenemedin mi? Evet. mi? Ee, karışamadı. Harmanlanamadı. Evet. Papa John... Şey, Papa John, Papa John, <gülüyor> Papa o John o... seni andı. Benim Papa John anında pizza yiyeceğim gelmiş. Papa Midnight'da da böyle bir türlü bir şey yapamadılar. Kenetlenemediler. Papa Midnight'ı gördük mü ya? Gördük lan. iki Gör. defa. Ha, Gördük evet. Gördük ya. Gördük, i̇kinde gördük, plak peşinde evet. ikincisinde bir araya geldiler. Adam minnete iyileştiriyor muydu? Bok diyordu da. Ben o bölümü izlemedim lan yoksa? İzlememiş olabilirsin. Ben çünkü işte ikinci defa biraz daha farklı yani daha e, beraber bir olay çözdüler. Opa Midnight'la. Neyse Konstantin e, 13 bölümle sezonu kapatacak gibi görünüyor. Evet. ikinci sezon gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Belli. Ama umarım ben umarım böyle şey e, eğer NBC almayacaksa da devam ettirmeyecekse de Netflix, Netflix falan, alsın e, falan alsın devam ettirsin inşallah maşallah. Yani ya Netflix'in zaten şey. Konstantin... E, Marvel dizileri var. A, DC evet. dizisi alması konusunda bir sözleşmesel yani sıkıntı bir olur. sıkıntı olur mu bilmiyorum ama Hulu Gaz'a gelip DC'ye alabilir. Yani. Evet. Konstantin'in bence böyle bir birinci sezona mesela bir Atlas'ta yani topar yani böyle bir anda açılabilecek bir şey var. Havası var. Yani şu şeyi bir türlü bu böyle bir birleşimli şey yapmayacağız. Olayları birleştirip hani e, şu kötülük geliyor Darkest geliyor Muhammed var ya ona gelecek şekilde olayları bir şey yapmaya çalışıyorlar üstüte koyup ya abi tansiyonu bu, bu, yükseltmeye çalışıyorlar ama onu da çok yapamıyorlar çünkü şeyden öteye geçmiyor abi Smallville'de işte meteor düştü bir sürü süper e, güçlü adam çıktı Yok, evet gün, e, Flash'ta, ha, flash'ta işte e, Hydron Collider patladı işte bir sürü e, Metahuman çıktı doğrusu, ne oluyor biliyor musun birazcık Fringe gibi gidiyor Mesela Fringe'de de böyle her bölüm farklı olay çözerlerdi. Ama, ama onu böyle Fringe'de, bir türlü büyük tabloya bağlayamazlardı evet, ya. Ama Fringe'in hem her bölümde çözdüğü olayda böyle seni şaşırtan, ah siktir lan falan dedirten garip bir şeyler oluyordu ha, tamam mı? Tamam hayır oluyor da hani şu şey anda söyleyeyim Bunda orada olmuyor anladın mı? Yani evet olmuyor. Böyle ilginç bir şey çözeceklermiş gibi oluyor. Sonra bir an Supernatural'a dönüyorlar. Yani. anda. Yani işte bilmiyorum Neyse, yani kendi şey neydi kızın adı Z Z güzel de ya Z de bir acayip ya ben seviyorum kızı da böyle e, bazen böyle hispanik aksanı fazla ağır geliyor bazen gelmiyor işte bazen çok böyle e, böyle mazlum e, görünüyor ama bir yandan böyle geniş açıya geçiyorsun böyle şey e, seksi tavırlar He. falan. Dizi gibi yani o da şey e, bir, bir ne, yaptı, ne belli? yaptı belli aynen bir kimlik bir şey kazanamamış henüz oturmamış evet Muğla. o kimliği bir tür oturttanlar ya e, Gat'ım oturttu o kimliği ama otur oturan kimliği de çok beğenmedim ben açıkçası Gat ım, Gat ilgili konuşmuyorum abi çünkü Gat'ımla ilgili iyi, iyi konuşacak durumda değilim Oğlum, bu parka, çok bu parka özellikle böyle şey çocuk olmadan damsız sokmuyoruz, Çocuksuz sokmuyoruz gibi durma söz konusu. Niye? Ne bileyim. Hayal. Ama burası yani gidip gidebileceğin en iyi park yani şu anda çocuklar yapacak bir şey yok. Ne dedim gibi bu katımla ilgili pek konuşmadım çünkü katımla ilgili konuşmaya başlarsam çok kötü konuşacağım. Montoya Montoya çok pis çaktı Montoya. <gülüyor> Şerefsiz çıktı Montoya. Ben seyretmedim son bölümü. Hmm. Ha. Son bölümü falan seyretmedim yani. Hatta böyle hiç... Ben en son işte o, o kızın işte gidip e, Montaya verdiği e, bölümü izledim. Öyle Her mi? O, onu seyretmedim. Yani son iki bölümü de seyretmemiş olabilirim. Oğlum kızın kızla yattığı bölümü izlemedin mi? Kızın kızla yattığı bölüm. Ben ha. gidiyorum deyip tamam, de... Tamam onu seyrettim evet. Tamam evet. işte ondan sonrasını ben de izlemedim. Ondan abi. sonrasını izlemedim. Ya üf, abi yani çekilecek dezi değil ben sana söyleyeyim. Yani böyle hakikaten çok sıkıldım. Yani en son işte o kızıl kızla gitti yattı falan. Ya zaten herifin başı herifin neredeyse ölmesene ne oluyorsun. Tamam mı? Aa, ve orada işte o cezalandırmayınca o kadını alsana sonra gider başa kadınla yatar. Yani böyle bir gerziklik yok ya. Nesin ki? Ya başından beri zaten, başından beri çok yanlış. Başından beri kadının böyle zengin ve böyle dana gibi evde oturuyor çok yanlış. Başından beri bir sürü şey çok yanlış dizide. <gülüyor> böyle rahatsız ediyor yani hani erkeklik sen ne için egon, polissin abi erkeklik egona şey abi erkeklik egosyanın arkası yok hani gatım mı yani daha <gülüyor> bir şey var işte hani gatımdayız. çok böyle ondan sonra şey ee ne derler barok böyle bir evleri olsun ondan Sonra işte nasıl olsun büyük bir ev olsun ama olmaz ki bu polis bu kadar para kazanmıyor, O zaman karısı zengin olsun. Yani böyle bir mantalite çok sinir bozucu. Ne o? Clock Tower'da oturuyorlar. Anladın mı? Neymiş Çünkü Gotham. Yani abi <gülüyor> sen daha bir boktan bir yerde oturabilir o polis yani. Zaten ee, herifin öyle zaten, E tamam herifin zaten sıkıntıları büyük. O, bu sıkıntıyı içinde bu yaşadığı mekanla da bence e, destekleyebilirsin. Halbuki öyle bir şey yapmıyor. Böyle bir anda herif e, rahat edeceği mekana geliyor. Etmesin yani, abi rahat. Yani biz biz Jim Gordon'un çok acı çektiğini görelim yani. Çünkü çok acı çekmesi gerekiyor. Çünkü küçük bok... Emrah. Evet abi, zaten Elif küçük Emrah gibi. O eblek sorusuna fitil oluyor böyle bakıyor ya. Bir de böyle kızıyor falan ya. He, ağzı burnu ayrı oynuyor, gözleri açı defa. Olmuyor yani dizideki en iyi şey penguen. Geri kalan hiçbirini bir bok beş bar etmez. Ya penguen de iyi fena değil ama Yani dizinin dizinin formatına en iyi oyun dizinin formatına en iyi şekilde oyunculuğu uyan Kişi Penguen abi. Hı. Ya onun oyunculuğu dizi formada çok güzel uyuyor. Çünkü o böyle bir tuhaf oynuyor. Hem yani karakteri gereği, dizin o ironik veya işte hani böyle aslında kendini çok ciddiye almayan ama böyle bir demle ciddiye alan sonra tekrardan ciddiye almayan hali var ya. Hı. O oynuyanlar dönerde çok güzel oynuyor. Çünkü her kendisi yanar döner. Bir oyna oynuyor, bir oyna oynuyor. Gül yüzü gülüyor, binden yapıyor falan filan. Bence gayet konsept olarak Penguen çok güzel oturmuş. Hatta dizin adını Penguen olarak değiştirebilirler. Yani dizi bence şu anda Penguin. Gotham zaten. Rise of the Penguin diye. Değiştebilirler. Çünkü Jim Gordon. Ya bir kere şeyler fitil oluyorum ya. Şu kedi kadın Muhammed'ine ayrı fitil oluyorum ya. Ya, ya onu... gittiler bir de kızı gitti. Bruce Wayne'in yanına verdi ya. Aynen. Abi yani sırf hani şey demek için biz işte tanışmıştık <gülüyor> daha önce falan. Ya yani Bu havayı bana yaratamıyorsun ne yazık ki. Yani bu şeyle aynı değil. E, Smallville'de anasını ben kırmızı şey e, ne, neydi? Ben onu yüksekten korkarım. Muhabbetiyle aynı değil yani. Hani o zaman gülüp geçebiliyorduk. Bu aynı değil ama. Ne oldu be? Aa kahve döktün çocuğun sınavı. Yani. Kesinlikle ee, onları yapacak bir şey yok. Evet. Neyse ki soğuk hava. Sevgili saygının annesi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu atıyorum. Çocuğun üstüne kahve döktüler. Ya yani çocuğun üstüne dökmediler de. <gülüyor> Ay yani sonuç olarak <gülüyor> Şok şok şok boş 6 aylık bebeğin üstünde kahve döktüler <gülüyor> Emiyemiyorum şu Gat'ımı Şey yapsalar da çok daha keyifleyeceğiniz dizi olacaktı Bu Bruce Wayne genç olacaktı Tamam mı? Hı -hı. Böyle Ondan sonra hani birazcık daha Şey yani crime çözen Bir tip olacaktı Jim Gordon'a yardım edecekti falan filan. Dışarıdan dedektiflik yapacaktı yani. E, burnunu bir şeylere belada sokacaktı. Jim Gordon'a sürekli bir kurtaracaktı falan filan. Arada da böyle çok istiyorlarsa illa ki çocukluğunu anlatmak. Ondan sonra işte böyle Arrow'daki gibi flashback yapacaklardı. Hani e, daha böyle bir yani en azından Bruce Wayne'i de diziye sokabileceklerdi. Şimdi sokmaya çalışıyorlar. Ve yani, sokmaya çalışıyor olmaları çok sinirme dokunamadım. Yani sokma istemiyorum yani. Yani Bruce Wayne'i zaten o çocuğu sokakta görsem döverim yani. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ayrıca Alfred'in de aksanı çok ağır. Yani Ya yani Alfred Alfred deme bana. <gülüyor> çok içtim bu kamdan Yani evet. Bir de herifin evi melekani bir tane odadan oluşuyor ya. Ona da ayrı <gülüyor> Öyle abi. Yani o bütün, <gülüyor> Bir tane salon var. Bütün dizlerde öyle abi yani e, şey, Smallville'de de koskocaman kaleyi dışarıdan gösterirsin ama içeride bir oda var. İşte e, şey... Ulan bunun e, dışarıdan da doğrusu Queen, göstermiyor Queen ki. Queen malikanesi dışarıdan koskocaman malikane gösterirsin ama bir bir oda var. Şey... Queen, tamam da, şey, şimdi e, şöyle Queen bir şey var. Queen Consolidated, kocaman bina. Ha, evet, bir bir ofis var. <gülüyor> Hayır ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, Batman, yani Bruce Wayne Batman için o malikane bütün anla olarak bir işin bir parçası ya. Ondan diyorum yani mankenin ya, altı üstü. Falan... Ulan ne? Gitsin keşfetsin. Belki yerinde aşağıda bir şeyler bulsun. Üf. Bilmiyorum yani. Sizinime dokunuyor. Dövüşmüyor diyorlar falan. Gidiyor saatte çocuk dövüyor. Ya bu ne abi? <gülüyor> Bruce Bey'in <gülüyor> sonra ergenlik şeyleri mi izleyeceğiz? Yani evet. izliyoruz maalesef. Coming of age. Bu ne ama? Ha? Vallahi ya hayır. Jim da ondan çok farklı değil. O da ayrı mı? Neyse bence Got'ımı kapatalım üzülüyorum. Ben. Got'ımı bence toptan kapatsınlar yani bitirsinler. İptal etsinler diziyi. Ben Önce Ege'yi oynatalım Bruce Wayne olarak. Bruce Wayne oynamasın. <gülüyor> Bak bu dediğimi Yapsın yapsınlar. Böyle. Bu dediğimi yapsınlar ondan sonra. Gençliği olsun. Böyle flashback'lerle falan filan bu işi çözelim yani. <gülüyor> bence ee... ha, Oldu olacak. Jim Gordon'un da çocukluğunu görelim. Onun ne travmalar yaşadığını görelim. Hepsinden çocukluklarından bahsetsinler yani. Ya bu... Zaten... Ee, şey... Sinemaya ve dizilere psikoanaliz... Ve Freud girdikten sonra... Mertlik bozuldu bence. <gülüyor> Öyle abi. Şeyde... Erovalı diyor abi. Senin bir doktora görünmen lazım diyor. Hatırlıyor musun? Abi... Her şeye bir kılıf bulmaya çalışmaktan Elifler Küpit, ne yapacaklar. Küpitli bölümde a, a, şeyini, e, doktorunu görmeye gidiyor ya o da, sonra, o da diyor ki senin de bir ihtiyacın var doktora. <gülüyor> Gel bir görün bana. <gülüyor> ya zaten o Kadın. dizide kimin yok ki. Evet. Neyse. Yani diziler şimdilik böyle görünüyor. Ya en iyi Marvel gidiyor ben sana söyleyeyim şu anda. Agents of S.H.I.E.L.D. mı? Evet. Ya Agents of S.H.I.E.L.D. Tamam, hadi. Hayır geliyor Çünkü çizgisi geldik. var ama çizgide gidiyor. Yani hani e, bir hedef var, işte şehri bulacağız, ne yapacağız, Overexi sokacağız falan. Ondan sonra o çizgide gidiyor. Yok babası varmış, annesi varmış. Bir de birazcık işi hızlandırdılar böyle hani. E, hakikaten işte Creedimiz yani o işleri artık evet. böyle açık açık söylüyorlar dizide. Şimdi Creed, şimdi Sky'nin Creed olup olmadığı ile ilgili ha, o işte. e, muhabbetleri yapıyorduk geçen sene. Ha, yapıyorduk. Değil mi? Ee, evet. Başka yani, bir şey. Inhumans'a Evet Inhumans'ın zaten e, hani film hazırlıkları, ondan sonra şu anda çizgi roman olarak da seri yeni seri var, ondan sonra falan filan. Marvel bu işi iyi yapıyor yani. Evet, evet. E, böyle komple bütün IP'leri üzerinden e, şey ortak hamle yapmayı, işte birbirini destekleyici hamleler yapmayı iyi beceriyor. Neyse, e, bu Inhumans'ın geçmişinden birazcık bahsedelim diyorum ben bilmeyenler için Neymiş, aslında mi? Inhuman'lar e, bir nevi e, mutantların e, bir versiyonu gibi düşünün niye? E, bu Kree'lerle Skrull'lar hani, yoksa şiarlar mı? Neyse işte büyük uzay imparatorluklarıdan ikisi Kree'lerle Skrull'lar büyük ihtimalle e, sürekli kapışıyorlar zaten milyonlarca yıldır evet. kapışıyorlar Bunlar Kriyelerde işte o zamanlar bizim dünyayı buluyor. Biz de o zaman şey e, böyle neyandan dartel falan ha. böyle takılıyoruz may yarı maymun şekilde. Bizim üzerimizde deney yapıyorlar ve şey e, deneylerin sonucunda da bazı insanlarda böyle e, bir potansiyel süper güç e, hmm. potansiyeli e, keşfediyorlar. Peki. Ve bu insanlar, işte genetik modifikasyonlar, ıvır zıvırlar e, yaptıktan sonra bu süper ırk daha sonra inhumans oluyor. Evet. Ve bunların bu e, güzel şu anda şey e, telaffuzunu yan, %100 yanlış yapacağım. E, e, triogenesis mi öyle bir prosedürleri var. O prosedürden geçtikleri zaman normal bir insanken bu inhuman genine sahip olan adam süper güç kazanıyor. Tamam mı? Eğer o süreci dayanabilirse. Peki süper. Ve bunlar da işte Kree'lerin yaptığı e, deneyler sonucunda ortaya çıkan insansı insanlar. Inhumanlar yani. İyiymiş. Ve bizim de anladığımız kadarıyla... Kree şey bu bizim Sky'da inhuman. Evet. Babası da inhuman. Evet. Anası da inhuman. Öyle görünüyor şimdilik. İymiş. Vay be ailece giniyorum. Evet. Yaşlanmıyorlar falan. Hı -hı. Güzel mantıklı. Ama yani o kızın neyini nasıl yuttuk ki o adam geçleşti ben onu çözemedim henüz. Ben onu anladım evet. Kızın bir şey içti. <gülüyor> Yaptı. Geçtiştii. Evet. İşte artık ne bulduysa serum bulmuş bir tane demek ki. Çaktı kendine serumu. Ozan şey de giniyor mu? O, zaman o bir tane psikopat kara kuru karı var ya. Ne? Bir tane psikopat karı, kara kuru bir karı var ya. Ha ha ha şey diyorsun. Obelis, ha. Ya, o bile situsabiliyor ya. O da inhuman o zaman. Evet. Yani oradaki seçilmiş insan dedikleri yani, o inhuman, inhuman. Ge, yani inhuman gelene sahip olan tıklar büyük ihtimalle. Neyse yani. O şekilde gidiyor. Tamam yani Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. da bir buka benzemiyor. Yani affedersiniz ama... İzleniyor mu? İzleniyor. Abi boka benzemiyordu diyorum ya sana bir şey tutturmayı başardılar. Hikaye oturdu. Karakterler oturdu. Ondan sonra hani yani açıyorsun böyle e, acaba dizi nereye varacak diye e, düşünmüyorsun. Yani öyle bir hani kaybolmuş bir hissiyatını yaşamıyorsun. Bayağı öyle söylüyorsun. Bir dakika benim ne olacak acaba diyorsun mesela. Hani öyle izliyorsun diziyi. Ondan sonra onu böyle güzel verdiler. Ne o? O kısım bence iyi oldu artık. Toparladı kendi kendini. E şimdi büyük ihtimalle Age of Ultron geldiğinde hani Age of Ultron sonrası Marzuz Agents of S.H.I.E.L.D. olacak bir de. Bence hani var post ya. post-apocalyptic şey olayı muhabbeti var ya e, Bence Amerika, var ya o König kardeşleri ona bağlayacaklar. König kardeşleri ikizler, 300'ler, 400'ler mi? 1300'ler. 1300'ler. <gülüyor> O onun mesela muhabbeti ne evet o öyle hep havada kalıyor. Yani hep havada kalıyor ama Shield'in hani asırlardır kullandığı Life e, Human Dick dedikleri He. bir <gülüyor> Yoksa... cloning cloning muhabbeti. Yani şey robot insan android olayları var. He, e, bence orada belki vizyona Visiona e, işte şeye Ultrana bağlayabilirler. Olabilir. Yani hani adamlar şu an kuru sıkı bölüm çekmiyorlar. Kuru sıkı bölüm çekmiyorlar mı? Ya bilmiyorum. Bu hikayesi hikayesinden çok sıkıldım ben. Ward'un pek bir hikayesi kalmadı artık. Ya yani Ward işte kötü adam. Hayır. Hala kötü adam mı iyi adam mı şeyini yapmaya çalışıyor bize. Eee Hani o, o açıyı böyle hani gizemmiş gibi oynatmaya çalışıyorlar da yani merak etmiyorum. Açık abi kesinlikle. adamın en son yaptığından sonra ben onun kötü adam olduğundan kanat getirdim yani. Psikopat yani de. Evet böyle herif kalktık gibi. Hayır ama o, o o mu yaptı o da belli değil aslında. Abisiyle birlikte gidiyor. Ondan sonra da haber çıkıyor. Anladın mı? E o mu yaptı derken kim yaptı? Yani o bir cover up falan da olabilir. İşte abi biz madem barıştık bunları işte diz çöktürelim kurtarıyor. deyip abisini bir yere saklayıp da işte hani oraya da, da olabilir öldürmüş kılı yani sonuçta e, ya ben aslında... ajanlık hikayesinde her zaman kullanılabilecek böyle e, standart rutinler evet. var yani öyle durumlar için ben nasıl şeyden sıkıldım şu Simmons'la Fitz'in muhabbetinden sıkıldım yani evet çünkü onlar böyle dizinin belli bir kategorisiydi onlar yani bir böyle hani komik bir nüansıydı hmm. Ondan sonra onun gitmesi, yani onun böyle bozulmuş olması e, hoşuma gitmiyor. Yani özellikle Fitz miydin? Hmm. Fitz'in yani Fitz'e beyin hasarı vermeleri çok böyle ben anlayamadım. Niye öyle bir şey yaptılar? Ama bu e, Joss aslında bütün dizilerinde yaptığı bir şey. Yani bir sanki mercek... Magic... De filtre değişikliği yapar gibi bütün bir sezon mod değiştiriyor. tam Buffy'de de yaptı bunu. Hmm. Angel'da da yaptı. Ee, hani bilmiyorum Buffy'deki gibi çok ağır bir sezon falan gelecek mi? Buffy'nin mesela işte ölümden ikinci defa geri döndüğü e, kaç? Dördüncü sezon falan. Çok ağır bir sezondu. Tamam mı? Yani gider işte Spike'la falan sevişe hmm. işte kendi evet. sandığıyla debelenir falan. Oraya gider mi bilmiyorum ama hani bu Joss Whedon'un ara sıra yaptığı bir şey yani eee tam komedi konsurları minimuma indirip tamam mı mesela evet. şey aynı dinamik şey de vardı işte bu e, sen söyle Zanderle ne o ya kız? Ha anladım şey vücudu vücut diyorsun ha. Ha, onlar anladım. da fits'in evet, kafası evet. böyle kakara kekiliyken bunları bir seviştirdi abi ondan sonra, sonra da, değişti. olaylar değişti. Ne bileyim işte ama biraz böyle şey geliyor. Yani yeni komedi unsuru olarak o İngiliz aksanlı herifin gelmesi yeterli değil bence. <gülüyor> <gülüyor> ee, Babi ile... Hani... Babi'nin gelmesi iyi oldu ama. Babi'nin gelmesi fena olmadı. Ben seviyorum kızı da evet. yani mümkünse onu da aksiyon şeyine sokmasınlar. Aksiyonları kötü çünkü. Ee, fena. Ee, aslında başka dövecek adam yok. Bir de diğer. Asıl ben şeye bayıldım yani. Şu agent 33 ne var ya suratı yine aynı kalmış. O çok başarılı oğlum. Hey main, main, main. Evil Twin. Evil Twin çok iyi ya o. <gülüyor> main sen yeterince Evil suratlı değilmiş gibi. Mandibular suratlı değilmiş <gülüyor> bir de Evil Twin'i var kadın. O güzel oldu. Şimdi gitti işte bakayım şehir meheri bulacaklar. Bir şeyler yapacaklar. Ondan sonra Obel da. Obelix mobilist boka girecek Zinci, bakalım. Zenci no, ne? Zenciye ne oldu? Zenci gitti abi gitti mi o? bence gitti ya da aşağıdan abuksuk bir şey olarak çıkacak düzenince gitti diyorsun evet böyle bence yani neyse yani evet bizim e, çizgi roman dizilerimiz şimdilik yani bu böyle an. Biz de çok düzgün izlemediğimiz için düzgün <gülüyor> konuşabilmiş değiliz ama olsun bence bu bence da yeter. yeterli evet, evet. Neyse, o zaman, o zaman burada bitirelim, Burada bitirelim. Ben evime gideyim. Sen evine git, biz de evimize gidelim. Yarın iş var. Yarın iş var. Ben yani evime gideyim, yıkanayım. Aynen. Ondan sonra şu bilgisayarı zaten yeni düzelttim. Bugün de telefonu düzelttim. Ondan sonra, ondan sonra böyle yenilenmiş bir insan gibi. Yeniden başmış. Evet. Belki bir iki tane haber gireyim. Oo. Evet çünkü böyle siteye her baktığımda böyle bir acayip oluyorum tamam mı <gülüyor> exoblivion exoblivion exoblivion böyle 6 tane 7 tane böyle ardışık exoblivion var site i̇şte tarihinde görülmemiş bir şey bu kadar üst üste exoblivion yazısı yapacak bir şey yok oğlum dana gibi haber çıkıyor yani işte, haber giren yok ben haber... de olabildiğince girdim yani oğlum ekmek derdim değil biz şu anda ne var ben değil mi eee <gülüyor> imkanlar kısıtlıydı. Artık döndüm. Biraz kendime geleyim. Yazacağım. Sen yani yani ayrıca sadece haber değil, sırf da Hı. video çekiyorum, onu da editliyorum. İş evet, iş evet, yapıyorum Evet, yani. İş yapıyorsun. İşte takdir ediyorum onu diyorum ben de. Hani evet. o editleme işleri çok vaktim oluyor. hakikaten. İşim çıktı. Son yani video bana yaptırırken iyiydi, iyiydi değil mi? Yapsan <gülüyor> yaptırmakla arkadaş? Alakası, <gülüyor> alakasından değil çek, çekmesi ve e, şey yapması bu bir şey video programı patlayınca iki defa şey yaptım kafam attık, bıraktım anladın mı? Yapmadım yani. <gülüyor> video programında sıkıntı çıktı. Tam böyle yapmıştım çünkü mesela bir kısmını. Zart de gitti. Oluyor, oluyor, geniştiremedi. Oluyor böyle Kapatmak sonra kaldım falan. Sinir oldum. O yüzden de şeyler oldu. Bir de böyle çekim yapması hakikaten zor oluyor. Ee, ama işte ışık mışık bir şeyler ayarladım. Akşamları çekemeyeceğim artık. Hadi bakalım. Evet. Geek bakış çekin lan. bak bakışı. İlk bakışı çektim işte bir tane Yetmez bir tane daha çek Orada yani kaşla göz arasında O kadar işi varken bir de Onu çektim gönderdim Ne yaptın ne var işte koyduk güzel oldu Kimse izlememiş <gülüyor> Kanıtımını yapmadın yeterince Anlamış. Yani Aa, Zaten videolar kaç izleniyor ki Kimse izlememiş diyorsun 100 falan izleniyor en fazla Arkadaşlar videolarımızı izleyin ya Boşuna mı çekiyoruz gidin abone olun abone olmadırsınız hala evet. Bu ne ya Hakikaten atar yapıyor bak. Atar yaparım tabii ya. <gülüyor> ne yapayım yani? Güzel güzel iş yapıyorum. Çalışıyorum uğraşıyorum. as Bence bir 5 sene daha çalışalım. Ee, şey olur. Yürür gider. <gülüyor> Neyse 151 abone değiliz ama. Yani. <gülüyor> tamam. Hadi kapat hadi. Tamam. Ege için de bir hesap aç. 152 bağırıyor, olsun. Bağırıyor bağırıyor hadi. <gülüyor> tamam hadi Ege Extra. Görüşürüz arkadaşlar.